Yaptığı başvuruyu imzacılarla paylaşan Bilgin yapılması gerekenler konusunda fikirleri olanlardan destek bekliyor. Oğuzhan Bilgin paylaştığı metinde Değerli kampanya destekçileri, zamanınızı ayırıp kampanyayı imzaladığınız için teşekkür ediyorum. Bin imza barajını aştık ve yetkililerle ilk iletişime kurduk. Çözümü onlardan beklemek yerine 5 maddelik çözüm önerisi sunduk ve daha nicelerini de profesyonellere bıraktık. Orhan Gazi halkından biri olarak zeytin çiftçiliğiyle uğraşıyorum. Bu coğrafyada yaşayıp bu toprakları biliyorum. Birkaç çözüm önerisi örnekleriyle sizlere ulaşıyorum ve daha profesyonel çözümleri sizlerden bekliyorum. 1. Bölgedeki fabrikaların göl suyu ve yeraltı sularının kullanımının denetlenmesi. 2. Sulama kanallarına eski yıllardaki gibi su basılması. 3. Sölyöz köyü tarafından dağdan gelen kar, yağmur ve yeraltı sularının oluşturduğu Küçük akarsuların Gemlik körfezine değil de İznik gölüne ulaştırılması. 4. Kaçak su kullanımının denetlenmesi böylece su israfının önüne geçilmesi. 5. Çevre köyler ve ilçelerde bu olumsuzluğa yönelik afişler ve bilgilendirme broşürleri. 6. Sizlerin öngördüğü diğer yaklaşımlar. Change.org taksim İznik Gölü adresini ziyaret ederek bu kampanyayı imzalayabilir. Kampanya metninin altındaki yorumlar bölümünden. Yorum ve önerilerinizi Ousan Bilgin'e iletebilirsiniz. Ilbıra Dağları'nın maden sahası ilan edilmesi üzerine BAFA halkının kurduğu Ilbıra Dağları'nı koruma platformu Change.org'da bir kampanya başlattı. Change.org, Taksim, Ilbıra adresinden ulaşılabilen kampanyanın da oldukça şiirsel bir dili var. Bu nedenle sizlere kampanya metnini platformun yazdığı şekilde okuyorum. Didim'den başlar, BAFA Gölü'nü geçer. ''Ege'ye paralel uzanır, gider. Çok gür çam, sandal kayın ormanları, ada çayı, defne kekik, mersin meşe keçi boynuzu, yaban çilek gibi endemik bitkileri. 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türü, pınarları, dereleri ve yamaçlarından ovalara kadar inen zeytin ağaçlarıyla milas güllüye kadar yemyeşil akar.'' Zengin antik kalıntıları ve açık hava sporlarına uygun doğasıyla büyük turizm potansiyeli de taşır. Muhteşemdir Ilbira Dağları. Altında da boksit ve diaspor kristalleri varmış. Tuttular güzelim Ilbira Dağı'nın tamamını Maden alanı ilan ettiler. Nice zamandır her dakikada onlarca asırlık kızılçam yere indiriliyor. Nice zamandır dinamit gümürtüleri ve taş toprak yağmurları da rahat ve huzur bırakmadı ılbırada. Doğa ölüyor, çevre yok oluyor. Su kaynakları kurumaya başladı şimdiden. Aklımız, mantığımız, vicdanımız kadar. Biyoloji, kimya, çevre, orman, ziraat, maden ve hidrojeoloji mühendisliği bilimi de hayır diyor. Doğa gibi içimizde kan ağlıyor. Susarsak bu katliama ortak olacağız. Ülkemiz, insanlık ve doğa için tek gücümüz ve umudumuz gerçek aydınlarımızın desteği, saygılarımızla. Bu kampanyayı imzalayarak bölge halkına destek olmak isterseniz change.org change.org.taksim.ilbira adresine ziyaret edebilirsiniz. Giresun Çanakçı ilçesinden Yavuz Öztürk, Görele Çayı üzerinde planlanan HES projesine karşı bir kampanya başlattı. Özel bir şirket tarafından planlanan proje şu an çet sürecinde. Yavuz Öztürk, Change.org Taksim Görele HES adresindeki kampanyada kendisinin ve yöre halkının bu projeye neden karşı olduğunu çok sayıda nedenle açıklıyor. Bunlardan bazıları şu şekilde. Görele çayı üzerinde yapılacak herhangi bir HES projesi, ...o bölgedeki iklim ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyecek. Akarsu yatağındaki suyun can suyuna dönüştürülmesi... ...buharlaşmanın daha az olacak olması demek. Dolayısıyla yağış miktarına etkileyecek. Daha kurak bir iklim oluşmasına neden olacak. Haliyle o bölgedeki tarım ürünleri de olumsuz etkilenecek... ...ve köylünün gelir kaybına uğramasına neden olacak. Daha az yağış, daha kalitesiz bir toprak anlamı taşıyacak. Suyun azaltılmasıyla beraber balık popülasyonu da azalacak. Balıkların akarsu içindeki... ...yukarı yönlü hareketi kısıtlanacak ve aşamayacakları şelaleler oluşacak. Dolayısıyla balıktan beslenen susamuru gibi canlıların o bölgedeki varlığı da tehdit altında olacak. Özellikle kestane balcılığı yapılan bu bölgede kestane balcılığı tehdit altında olacak. Çünkü buharlaşma azlığı kestane ağaçlarını olumsuz etkileyecek. Yavuz Öztürk bu nedenlerle sıraladıktan sonra ekliyor. İhtiyaç olan enerji ise illaki çevre dostu daha farklı yöntemler geliştirilecek... HES yapılmış birçok bölgede iklim ve bitki örtüsünün değişmesinden ötürü köylüler ekonomik kayıplara uğradı. Siz de bu kampanyaya Change.org Taksim adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını destekleyen Göçin Şahin ve Büşra Yar, sizlere ekolojik dengeyi bozacak faaliyetlerin son bulduğu bir dünya dilekleriyle hep beraber iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş